1471, numaralı konu, halkın İbni Abbas'ın evi önünde toplanmaları ve onun bu insanların tüm sorularını cevaplandırması, evet, Ebu Salih şöyle anlatıyor, ben İbni Abbas'ın meclislerinden birine şahit oldum ki bütün Kureyş onunla iftihar edecek olsa yeridir, bir gün büyük bir kalabalık İbni Abbas'ın evi önünde toplanmıştı, bütün yollar kapanmış gidip gelmenin imkanı kalmamıştı, İbni Abbas'ın huzuruna girerek kendisine kapının önündeki kalabalığı haber verdim, bunun üzerine bana ablamıştı, Dest suyu getirmemi emretti, gidip getirdim, abdest aldıktan sonra, çıkıp onlara Kur'an'dan, onun harf yerinden ve okunuşundan sormak isteyenlerin içeri gelmelerini söyle, dedi, dışarı çıkarak kalabalığa İbni Abbas'ın sözlerini aktardım, böylece evin içi insanlarla doldu, İbni Abbas onların sorularını fazlasıyla cevaplandırdı, bu kişilerin işleri bittiğinde İbni Abbas onlara, artık çıkınız, sıra diğer kardeşlerinizdedir, dedi, onların çıkışından sonra bana dönerek, şimdi de Kur'an'ın, tefsir ve tevilinden sormak isteyenler gelsin, buyurdu, çıkıp bunu kalabalığa söyledim, ev yine hınca hınç doldu, İbni Abbas onların sorularını da fazlasıyla cevaplandırdı ve sonunda da, diğer kardeşlerinizin girebilmesi için evi boşaltınız, dedi, onlar evi boşalttıklarında, çık, helal ve haramlar hususunda soru sormak isteyenlerin gelmesini söyle, buyurdu, dışarı çıkarak helal haram hakkında sorusu olanların girmesini söyledim, böylece insanlar evi bir kere daha doldurdular, içeriyle, girenlerin her birisi sorusunu sordu ve cevabını da fazlasıyla aldı. Soruları sona erdiğinde İbn Abbas bunlara da "Şimdi diğer kardeşlerinizin de ihtiyaçlarını giderebilmesi için burayı boşaltınız." buyurdu. Sonra da bana "Şimdi de miras ve buna benzer konularla ilgili soru sormak isteyenlerin gelmesini söyle." dedi. Dışarı çıkarak onun bu sözlerini dışarıdaki insanlara söyledim. Böylece bu konuyla ilgili sorusu olanlar evi doldurdular. İbn Abbas bunların sorularını da fazlasıyla cevaplandırdı, sonra onlara da daha öncekilere söylediği gibi evi boşaltmalarını söyledi, bu kez bana, çık ve Arap dili ve edebiyatından, şiirden ve garip söz ve kelimelerden sormak isteyenlerin girmelerini söyle, buyurdu, böylece bu gibiler de girerek sorularının cevaplarını fazlasıyla aldılar, Kureyşlilerin tamamı İbni Abbas'la ne kadar iftihar etseler hakları vardır, ben onun kadar bilgili bir kişi daha görmedim.